Şehadet ederim ki, sen onun kulu ve Rasûlüsün, sen insanların en şefkatlisi, en doğrusu ve en vefakâr olanısın, dedi. İkrime diyor ki, ben bu sözleri söylerken haya ettiğim için başımı önüme eğmiştim, sonra dedim ki, ey Allah'ın Rasulü, sana yaptığım her düşmanlık için, şirkin galip gelmesi için işlediğim her günahım için Allah'tan af talebinde bulun, Hazreti Peygamber Yarab, İkrime'nin bana karşı yaptığı bütün düşmanlıkları, Allah yolundan insanları men etmek için daldığı her savaşını onun için affeyle, buyurdu, dedim ki, ey Allah'ın Rasulü, bana bildiğin en hayırlı şeyi söyle de onu öğreneyim, Hz. Peygamber bana, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik ederim de ve Allah yolunda cihad et, buyurdu, bunun üzerine şöyle dedim, ey Allah'ın Rasulü, Allah'a andolsun ki, ben insanları Allah yolundan men etmek için sarf ettiğim çabanın iki mislini Allah yolunda sarf edeceğim.